135. Bölüm Beni Mustalik kazasında yapılan taksim sonucu Sabit bin Kays'ın hissesine düşen Cüveyriye, bir zaman Sabit'in yanında hizmetçi olarak kaldı. Bir kabile reisinin kızı iken hizmetçiliğe düşmesi ona pek ağır geliyordu. Durumunu sahibine anlatarak borcunu ödemek şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Sabit bu teklifi olumlu karşıladı. Tayin edilen bir müddet içinde belirli miktarda para ödenecek ve Cüveyriye'nin köle hayatı sona erecekti. Sabitten izin alarak Resulullah Efendimiz'i görmeye gitti. Hazreti Ayşe kapıya gelen ve Resulullah Efendimiz'i görmek istediğini söyleyen Cüveyriye'yi gördüğü zaman içinden bir sızının geçmesine engel olamadı. Bu sızıyı kendisi şu cümleyle dile getirmişti. Eyvah! Nebi Ekrem Efendimiz bu kadını görürse mutlaka onunla evlenir. Cüveyriye bu sözü söyletecek derecede güzel bir hanımdı. Verilen izin üzerine Cüveyriye içeri girdi. Kendini tanıttı. Durumunu ve kendine yardım istemek üzere geldiğini anlattı. Resulü Kibriya Efendimiz, ''Peki bundan daha hayırlı olan bir yolu seçmeyi arzu eder misin?'' Nedir o teklif ettiğin? Hürriyetin için tayin edilen bedeli ben öder ve seni nikahla alırım. Kabul ediyorum. Ve böylece Cüveyriye Hanım, muharebeden üç gün evvel gördüğü rüyanın gün gibi açığa çıktığı günlere ulaşmış bulunuyordu. O günlerde 20 yirmi yaşındaydı. Kısa zamanda Cenab-ı Mevla ona hem İslam dinini nasip etmiş, hem de alemlerin sultanı Efendimizin hanımı olarak müminlerin annesi olma bahtiyarlığına erdirmişti. Biri tarafta Beni Mustalik kabilesinin reisi Haris bin Dırar, mağlubiyetin sarsıntısını atlattıktan sonra sevgili kızı Cüveyriye'yi esaretten kurtarmak için bir miktar deve tedarik etti ve Medine yoluna koyuldu. Önüne kattığı develerin tamamını verecek, sevgili kızını kurtaracaktı. Yolda bir mola verildi. Oturdu, yemeğini yedi. Bu arada gözü develere takıldı. Pek değerli, pek hoş hayvanlardı. Nasıl olsa kesilmiş bir pazarlık yok. Şu iki deveyi burada gizleyeyim, dönerken alır giderim dedi. Ve iki deveyi Akik Vadisi adı verilen bir vadide, ayak basmaz bir yere gizledi. Tekrar koyuldu yola ve bir gün Medine'ye ulaştı. Doğruca Peygamber Efendimizin huzuruna vardı. Kendini tanıttı. Kızımı kurtarmak üzere geldim. Karşılığında da şu develeri tedarik ettim. Lütfen kabul edin ve kızımı bana verin. Peki, atikte bıraktığın iki deve ne olacak? Haris birden şaşırdı. Nasıl olur? Nereden bilirdi? Pek kısa sürdü bu muhakeme. Eğilmiş olan başını kaldırdı. Ben dedi. Onları akikte bırakırken Allah'tan başka kimsenin görmediğinden emindim. Şuna da eminim ki bunu sana Allah haber vermiştir. Şahadet ederim sen Allah'ın peygamberisin. Böylece Haris aklından hayalinden geçirmediği bir dine 3-5 saniyelik bir muhakeme sonucu girivermişti. Kızı hakkında düşünülen hayırlı haberi orada öğrendi. Hem hak yolunu bulmuş hem de hak yolunun en büyük rehberine kayınpeder olma mutluluğuna ermişti. Böyle mutlu bir yolculuk yaptığı için Mevla'ya şükürler etti. Artık bir zaman Medine'de kalacak, yeni kabul ettiği din hakkında bilgiler alacak, ibadetini öğrenecek ve yurduna dönecekti. Bu mutlu evliliğin hoş bir neticesi de gazada alınan bütün esirlerin hürriyete kavuşmasıydı. Muhacirler de ensarda Rasulullah Efendimizin akrabası olan insanları elimizde köle olarak tutamayız demiş ve birbirini azat etmiş, serbest bırakmışlardı. Hiç beklemedikleri bir anda hürriyetlerini elde eden bu insanlar gördükleri bu güzel muameleden pek memnun olmuş ve İslam dinini memnuniyetle kabul etme bahtiyarlığına ermişlerdi. Mekke'ye gelen bir yolcu, Beni Mustalik Medineliler arasında meydana gelen çatışmadan bahsetti. Bu arada Müslümanların zayiat vermediğini, bir tek Hişam bin Sübabi isimli bir şahsın hata yoluyla Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bu haber oturanlardan birinin sarsılmasına hatta titremesine sebep oldu. Gözlerinin içinden taşan kıvılcımlar, gıcırdayan dişler, onun beyninde dolaşan fikirlerin hiç de iç açıcı olmadığını anlatıyordu. Bu adam öldürülen Hişam'ın kardeşi Mikyes'ti. Vakit kaybetmeden yola çıktı, Medine'ye ulaştı. ''İslam dinini kabul etmek üzere geldim ey Allah'ın Resulü'' dedi. Bu geliş memnuniyete sebep oldu. Ona İslam dini anlatıldı. Mikyes şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman oldu. Çok geçmedi. Mikyes kardeşinin hata yoluyla öldürüldüğünü öne sürerek kendisine diyet ödenmesini istedi. Bu onun hakkıydı. Resulullah Efendimiz ona diyetin ödenmesini emrettiler.'' Hişam'ı kimin öldürdüğü bilinmiyordu. Bu sebeple Neccaroğulları kendi aralarında birleştiler ve topladıkları yüzdeveyi ona teslim ettiler. Mikes hayatından memnundu. Yıllar yılı çalışsa kazanamazdı bu serveti. Yolda kendine yardımcı olan adamı öldürdü. Develeri önüne kattı. Hem zengin olduğunu hem de kardeşinin intikamını aldığını dile getiren bir şiiri söyleyerek Mekke yolunu tuttu. Onun işlediği cinayetin farkına varıldığı ve Resul Ekrem Efendimize haber verildiği sırada Mikyes Mekke yolunu yarılamış bulunuyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine çarşısında bir ata pazarlık etti. Atın sahibi Seba bin Haris adında bir bedeviydi. Pazarlık sona erince resul Ekrem Efendimiz parayı getirdik.